Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul obdete millisani yefkahu kavli ve fevvizu emri Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hecir suresi dördüncü ayeti kerimesinde kaldık. Sure-i Devam ediyoruz inşallah sırayla. Bismillah. Ve ma ehlekna min karyetin. İlla ve leha kitabun ma'lum Ve ma ehlekna min kariyetin Biz bir kariyeyi helak etmedik Tarih boyunca yeryüzünde yaşayan kavimler Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerini zayi ettiklerinde Mevla Teala ve Tekades Hazretleri Onları tarih sahnesinden kaldırmıştır. Ve ma ehlekna helak etmedik min qaryetin hiçbir kariye yani bir kariyeyi ki <gülüyor> illa ancak ve <gülüyor> leha o kariye için o topluluk için vardır <gülüyor> kitabun ma'lum. Ma'lum bir Allah'ın tayin ettiği bir müddet, bir kader, bir <gülüyor> onlara mühlet. Yani Burada anladığımız insanın ömrü gibi toplumların, kültürlerin, uygarlıkların yani devletlerin, e, imparatorlukların müddetleri, mühletleri vardır. Dünyada hiçbir şey baki değildir. Meyveler, sebzeler, ağaçlar, mevcudat bir müddetleri var. O müddet bitince ağaç çürüyor, efendim, e, mevcudat yok oluyor ve haim dediğimiz canlılar, hayvanlar. Yok oluyor vesaire. Şimdi Ma nesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yesta'hirun. 5. ayet. Ma tesbiqu sabaka kelimesi geçmez. Min ummetin bir ümmetten ecelaha müddet. Yani izaca eceluhum la yastaghnu saatum ve la yestaqtimun. İnsanoğlu için onların ecelleri geldiğinde bir an ileri, bir an geri kalmaz. Ecel neyse el ecelu vahidun bir tanedir. Ma tesbiquh geçmez min ümmetin ümmetten eceleha onların müddetleri ve ma yestahirun geride kalmaz. Toplumların bir müddetleri vardır. Firavun bir müddeti var dolduğunda Firavuna dediğimiz o sistem <gülüyor> Musa aleyhisselam tarafından çökertildi. Nemrutluk bir sistemin adıdır. İbrahim aleyhisselam tarafından çökertildi. eee yani geçmiş dönemlere baktığımızda mesela Yusuf Aleyhisselam döneminde de o dönemin bir e, idare sistemi vardı. Allah'ın ahkamına uymuyordu. Yusuf Aleyhisselam onu ahkamı dine uygun bir hale getirdi. Ve o şekilde Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapılmak ve onun emirleri dinlenmek suretiyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e baktığımızda Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yani Firavun'u bizatihi şahsıyla, toplumuyla efendim e, denizde boğuldular. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört e, şeyi yaptı. Yani Resulullah Efendimiz e, cehalet vardı. Onu kaldırdı. Can güvenliği yoktu. Can güvenliğini getirdi. Mal güvenliği yoktu. Mal güvenliğini getirdi. Irz güvenliği yoktu. Irzlar mukaddestir. Şahıs emniyeti yoktu. Şahısların saygınlığı vardır. Resulullah Efendimiz de bunu getirdi. Yani cehaleti çökertti. Allah'ın mülkünde Allah'a kulluğu ve insanların birbiri için yaşama yapısı. Medine dediğimiz, medeniyet dediğimiz toplumun birbirleriyle uyum içerisinde yaşamanın nasıl olacağını Öğretmiş oldu İşte o şekilde İslam toplumları temayüz etti Ve bütün insanlığa ışık tuttu ee, İslam'ın yapmak istediği temel Hedef budur İnsanların huzur içerisinde yaşamasının e, Teminatıdır Bir diğer ayet-i kerime ve ayet Dediler ki Ya yühellezi Nuzzile aleyhi zikru İnneke lemecnun Şimdi kavimlerin helakını Allah Celle Celaluhu bize bildirdikten sonra o kavimler niçin helak oldular? Bunların cürümleri neydi, ne suç işlediler? Ve kalu dediler. Ya yuhelledi, ey yani o kimse ki bu peygamber yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evvelki dönemlerdeki her bir peygamber. Nuzzile aleyhi zikr. Kendisine Allah tarafından bir kitap gönderilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Davud'dan Musa aleyhisselam'a Tevrat, sonra İsa aleyhisselam'a İncil. Evvelki dönemlerde peygamberlere Suhuf'lar. O da bir kitap. İnnekesen le mecnun. Mecnun kelimesi deli demektir. Yani sen delisin. E şimdi bir toplum Allah'ın ilahi hükümlerini insanlara söyleyene mecnun diyorlar, deli diyorlar. E şimdi o peygamber diyelim Salih aleyhisselam dönemine gidelim. Salih Aleyhisselam, insanlar tarafından kabul görmüş, saygınlık görmüş, herkes tarafından çok vakur, asaletli, edepli, yani vakarlı bir insansın herkesin saygınlığını kazanmış. Allah Celle Celaluhu da insanlara benim hükümlerimi bildir. Bunlar haramdır bunlar helaldir. Salih Aleyhisselam bunu anlatmaya başlayınca o zamanki toplum. Salih Aleyhisselam'a deli dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 40 yaşına kadar herkes tarafından saygınlıkla karşılamıyor. Herkes ona güvenilir bir insan, emin bir insan. Herkesin sevgisini kazanmış. Ne zaman ki e insanlar bunlar haramdır, bunlar helaldir. Bunun üzerine delisin demeye başladılar. E bu 40 yaşına kadar deli demedin. Yani mesela Allah'ın Celle, Celle ilahi hükümlerini söyleyen insanlar... Tarihe baktığımız zaman büyük alimler, Allah dostları, veliler, efendim, ulema, bütün insanlar tarafından, bunlar çok akıllı, dirayetli insanlar, kabul görüyor. Ondan sonra nefislerine uymayan şeyleri onlardan duyunca, efendim, bunlar deli, bunlar ne dediklerini bilmiyorlar vesaire. Halbuki burada kimin doğru, kimin yanlış olduğu ortadadır. Ancak karşıki taraf daim iftira yolunu, ve hakaret yolunu seçmiş. İslam ise asla ve kata karşıki tarafa iftira edilmemesini, hakaret edilmemesini ortaya koymuştur. İşte ihanet eden o toplumlar helak olmakla sonuçlanmışlardır. Kalu ya yelzi nuzzile aleyhi zikr. Kendisine Kur'an gönderilen kişi inne mecnun sen delisin. Ne kadar acayip bir şey. Inneke muhakkak sen la tekit elbette mecnun yani mecnun kelimesi. İnsana ne kadar ağır geliyor bunu bir insan nasıl söyleyebilir? Halbuki karşındaki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. He yani bildiğim bir Resulullah buyuruyor ki ya bende bir akıl e, tutukluğu görüyor musunuz? Yok. Peki ben size yalan söyleyecek bir durumum var mı? Yok. Peki ben size ihanet edecek bir durumum var mı? Kendileri itiraf ediyor. Yok. Güvensizlik var mı bende? Yok. E peki ben ispatlanmış birisiyim. Bu akıl ve dirayette olan birisi olarak... Ben size doğruyu söylüyorum. Sizi de beni de yaratan Allah böyle istiyor. Bunun burada yapılacak iş, sizi de beni de yaratan Allah'ı memnun etmek. Peki devam ediyoruz. 7. ayet-i kerime. Levma te'tina bil melâike. İn kuntemine sadıkin. Levma. Şartlar koşuyorlar. Allah Celle Celaluhu burada kendisine... İnanılması ve hükümlerinin tasdik edilmesi hususunda bahir yani bütün deliller ortadadır akıl vermiş göz vermiş yani bu mevcudatın kainatın bir nefese dahi malik olamayan bir kulun bu kadar fırıldak çevirmesinin bir manası olmadığını kişi kendisi bilir e çünkü kendisine malik olmadığını her insan bilir efendim dünyaya malik olmadığını da bilir göklere malik olmadığını sahip olmadığını tasarrufun olmadığını bilir. Buna rağmen böyle inat olsun diye işte peygamberlerden bu mucizeler istiyorlar. Burada da ne diyor? Levma te'tina bize getirmen gerekmez mi? Yani getirsene bil meleke melekler gelsin. Melekler desin ki işte bu peygamber, bu peygamber. Halbuki gelse de inanmayacaklar. Burada işi yokuşa sürüyor, sürüyor. İnkuntemine sadıkın eğer doğru söylüyorsan. mevla Teala da buyuruyor ki ma nunezzilül melaike... Melekler indirilmez gönderilmez illa bilhak, hak ile gönderilir. Yani Allah'ın hükümlerini peygamberlere duyurmak için gelir, elçilik vazifesi için gelir. Yoksa insanoğlu efendim Allah'a kulluk yapması gerektiğini her insan bilir. İnkarcılar da inkar ettikleri için bilmez gibi görülür, onlar da bilir. Ve ma'kanu idem zarin. Burası önemli. Bu biz melekleri gönderdiğimizde, iyen o takdirde munzarin mühlet verilmez. Yani Allahu Teala beni hükümlerimi bildiğiniz halde bilmiyor davranıp işte melekler gelsin. E, melekleri gördün yine inkar edecek. İşte bu kayadan deve çıksın. E deve çıkıyor. Yine inkar ediyor. Allah ile dalga mı geçiliyor ki öyle oluyor. Mevla Teala da müsaade etmiyor. Efendim, sizin inkarınız haddi aşmıştır. Yani iman ehli e, mucize aramaz, gerek yok. E çünkü Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz cenneti görsem bir şey değişmez bende. Cehennemi görsem yine değişmez, inanıyorum diyor. Daha nasıl inanacağım, inanıyorum. Çok net bir ifadedir bu. Yani elhamdülillah imanım bana aynısını söylüyor. Yani cenneti görsem, e, inanıyorum zaten. Yani cehennemi mesela bir asker komutana inandığında şu e, d, vadide işte 50 tane orada e, operasyona gidiyoruz düşman var orada eşkıya var şimdi inanıyor haber gelmiş düşmanla karşılaştığı anda vay be işte 50 tane demez bunu artık hazırlıklı o yani bir mümin Allah'tan gelen haber doğru peygamberin söylediği doğru şüphe yok ki burada yani güneşe inanan birisi, birisi diyor ki bu güneş, Aa, şimdi daha iyi anladım. Yani bu beyhude bir ifadedir. Yeryüzündeki insanlara Allah akıl vermiştir. İnkarcılar çok iyi biliyorlar, bilmeme yönünü tutup, güya bilmeme yönünü tutup gavurluğun tadını çıkartmaya çalışıyorlar. Mevla yutmaz bunları. Çünkü ahiret olunca Mevla Teala, siz bilmiyor muydunuz? Benim mülkümde yaşadığınızı, bana has olduğunuzu bilmiyorum. Herkes orada itiraf edecek. İtirafı ne yapayım bense at cehenneme diyecekler ve mevlat da buyurun o zaman siz nefsinizi tuttunuz, benim hükmümü tutmadınız. Mesele bu kadar basittir. Ayeti kerime de levmat et bil melaki. Melekler bize gelmesi gerekmez mi? İn kunteminasal sen sadık doğru bir peygambersen melekler gelsin. 8. ayet ne diyor? Ma nuzzilul meleike. Melekler indirilmez illa bil hak. Hak ile gelir. Yani Mikail Aleyhisselam'ın bir vazifesi vardır. Nebatatlar Cebrail Aleyhisselam'ın bir vazifesi vardır. Yeller, seller, depremler vesaire. O vazifeyi yapar. Allah yellerden, sellerden, depremlerden, afatlardan muhafaza etsin. Ve ma kanu eğer melekler gelsen o takdirde iden yani iden o takdirde demektir. Munzalin mühlet verilmez. 9. ayet. Hicr suresi. İnna muhakkak nahnu biz nazzalna indirdik bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Zikr, kelimesi öğüt demektir. Yani insanın niçin yaratıldığını, niçin yaşadığını, bastığın toprağın sahibini, gök kubbeyi tutanı, yaratılış gayesini, ölünce ne olacak ve öldükten sonraki dirilmeyi bu tamamını bize öğüt olarak anlatan Allah'ın bir kitabı bir kitap düşünelim ki dünyada bize yol gösteriyor kabirde yol gösteriyor mahşerde yol gösteriyor sonsuz cennete götürüyor var mı bir kitap var ne o Kur'an-ı Kerim onun dışında böyle bir kitap yok. İnna nahnu biz Kur'an'ı indirdik ve inna muhakkak lehu o Kur'an'ı le hafizun burada ve inna tekkittir lehu orada tekrar zamir getirilmiş le burada Arapça'da tekit ifadesi e, muhakkak hafizun koruyucuyuz isim isimlerde de sübut manası vardır yani koruyucu muhafaza edeceğiz elbette muhakkak kesinlikle Kur'an'ı biz koruyacağız şu soru sorulabilir Kur'an-ı Kerim'den evvelki Tevrat da Allah'ın kitabıdır Zebur da öyle İncil de öyle Bunlar niye değiştirildi? Şimdi bunların dönemi bitti Yani geçerliliği kalmadı Şöyle misal verilebilir Bir fabrika imalat yapılıyor İmalat yapılırken bundan 1980 yılında 1000 tane makine imalatı yapılmış Efendim, Bunlar yapılmış Özellikleri, vasıfları teslim edilmiş. Daha artık o efendim ölçülerde kullanılacak bir montaj yok. Parası da alınmış, imalat bitmiş. Sonra 2000 yılında bir proje daha gelmiş. Onlar da imalat yapılmış. 10 bin tane teslim edilmiş. 2020 olmuş mesela. Bir sipariş daha geliyor. Şu en sonki yapıda bunlar olacak. 100 bin tane imalat yapılacak. Şimdi biri soruyor diyor ki 1980'li yıllardaki bu evraklar ne yapalım? Onların işi bitti. Teslimat yapıldı. Daha o bizim işimize yaramayacak. Oradaki ölçüler hiçbirisi işimize yaramıyor. Şimdiki ölçüler önemlidir. Montajını bunu yap. Şimdi bahsettiğim Tevrat. O montaj yapıldı. Ona o ölçülere uyanlar cennete gitti. Dönemi kapandı. Sonra İncil. Onun da montajı bitti. Oraya uyanlar o da cennete gitti. Şimdiki yapılması gereken yani imalatımız, namazımız, orucumuz, ibadetimiz şimdi yapılması gereken bu. Örtüsü efendim haramlardan kaçınılması buna uyacağız. Bu bu bu imalata uyarsak bizi cennete götürecek. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i de Allah Celle Celalühu biz bunu indirdik, bizim koruyacağız. Bunu koruyacak olan Allah'tır. İşte, evvelkilerin değiştirilmesine niye müsaade edildi? Onlar da Allah'ın kitabı. Yani onların şeyi kalmadı, geçerliliği kalmadı. Bu projeleri ne yapayım ne yaparsan yap işte şefe diyor ki ister dursun ister onları kaldır at. Yani onlar bir işimize yaramıyor. Ee, geçerli olan şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer e, el, elinde Tevrat. Ya Resulullah Tevrat Kur'an-ı Kerim yetmedi mi ya Ömer diyor ve Resulullah Efendimizin kızdığı çok nadir yerlerden bir tanesi. Ve hakikaten mübarek kızdığı zaman şuradaki damar şişerdi ve böyle bir belirtiler oluştu. Ya Ömer Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yeterli değil mi? bunu oku bunun dışındakilerine gerek yok diyor üzüldüm diyor Ömer, ben niye bu hatayı yaptım diye tabi burada kasıtlı değil ama İslam öğrenilmiş anlaşılmış oluyor burada şunu da misal verebiliriz İslam'ı bir e, az önce izah misal la teşvi ve la temsil misal illa aynı olacak diye bir şey yok bir, mesela bir bölgede bir mimari ölçüler vardır. Şu ölçüde burada bina yapabilirsin. Allah Celle Celaluhu da benim mülkümde dini böyle yaşayacaksınız. Ehli sünnet dediğimiz yani Kur'an ve sünnetten İslam'dan anlaşılabilen fetva olarak Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli, itikadi olarak da Maturidi, Eşari. Bu anlaşılabilir. Yani ancak bu kadar e, ayrıntılı fetva çıkartabilirsin. Buna ehli sünnet denir. Yani Doğru İslam anlayışı Bunun dışına çıktığı zaman ila mezhepsizlik dinsizliğe götürür Çünkü o yol İslam'a uymuyor Yani ayetin yorumuna da girmiyor Hadisin yorumuna da girmiyor İslam'dan o sonuç çıkmıyor Çıkmadığı zaman bir ehli dalalet ehli vidat oluyor İşte Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı biz indirdik onu biz koruyacağız Kur'an'ın yapısına uymayan yapılar oluşumlar artık adına ne dönirse Mevla Celle Celali onları derdes ediyor. Kendi dinine ihanet kabul ediliyor ve tar ediliyor. Ehli sünnet çizgisi ilahiyemül kıyame bakıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir lafız veya bir kağıt olarak düşünmemek lazım. Biri azgın birisi kalkıyor haşa Allah'ın kitabını yakıyor. Hani Allah koruyacaktı şimdi gibi desek. Oradaki meselenin Künhünde anlaşılan odur. Mevlât alavetik adı sayılırı kendi dininin aslını yani bir görevli oradaki mimari yapı hayır bu ölçülerden sen bir metre fazla yapıyorsun bu ölçüye göre yapacaksın İslam'ın da ölçüsü vardır ehli sünnet dediğimiz işte eli sünneti de izah etmeye çalıştığımız bunun. Ancak çıkabilecek fetvaları bunlardır. İnna, nehnu biz nezzelne zikr. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu muhakkak biz o Kur'an'ın lehafzun koruyucuyuz. Yani tahrif ve değişiklik yapılmaktan, onu değiştirmekten, tahhir etmekten, ona müdahale etmekten Mevla Teala biz onu koruruz. Tarih boyunca İslam'ı bozmaya, farklı yorumlar getirmeye kalkışanların hepsi eksen olmuşlardır. Yok olup gitmişlerdir. Dini bin İslamiye'nin doğru anlaşılma yönü dediğimiz işte bu. Fetva olarak ya İmam-ı Azam'ın dediği gibi Veyahut da i̇mam Şafii'nin Şafi'nin dediği gibi Yani bu kadar alternatif çıkabilir Başkasını bulamazsınız İmam Malik i̇mam Şafii Şafi gibi bir menheci işlemiş İmam Ahmet bin Hanbel İmam-ı Azam'ın usulüne biraz yakın gibi görülüyor Aslında ikiye de bu şekilde Ana yapıda mesela Maturidi ve Eşari İman hususunda zaten bir fark yoktur İman meselelerini kimse tartışmamıştır bazı anlayış farklılıklarında yani şu şekilde ne olabilir gibi çok ince mesela bu da ana gövde de Allah'ı kimse tartışmamıştır şekil şemail vermemiştir Mevla Teala biz kıyamete kadar koruyacağız buyurmaktadır bu ayeti kelime mühim bir ayet Evet 10. ayet-i kerime ve la kad senna min qablike fi shi'il evvelin ve la kad arsalna muhakkak ki biz gönderdik min qablike ya Muhammed sallallahu senden evvel fi shi'il evvelin çok topluluklara peygamberler gönderdik yani Mevla her bir topluma peygamberler gönderiyor. Aynı dönemde mesela İbrahim aleyhisselam var, İsa aleyhisselam var, Lut aleyhisselam var, İsmail aleyhisselam var. Aynı dönem peygamberleri bunlar. Yani İbrahim aleyhisselam Şam taraflarında, Lut aleyhisselam Kudüs taraflarında, İsmail aleyhisselam Mekke'de. Yani Kabe, Kabe topraklarında peygamberlikler yapılıyor. Aynı dönemde Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam mesela aynı dönem peygamberlik. Aynı farklı bölgelerde peygamberlik yapılıyor. yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ise Mevla Teala kıyamete kadar ve ma ersennaki illa rahmetellil alem. Alemlere efendim rahmet olarak gönderilmiş böyle bir cihan şumul bir peygamber. Elhamdülillah o şerefi Rabbim bizlere nasip etti. Ona ümmet olduk. Ya Muhammed Sosnem senden evvelki topluluklara biz peygamberler gönderdik ve mayetihi mürsulin onlara peygamberler geldik geldiğinde illa ancak bihi alay ettiler alay ediliyor işte bundan çok korkuyoruz yani bir insan ahkamı dini yaşayamıyorsa da hiç Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine, güzel dinimizin yapısına yani bir Allah'ın dinini yaşayan bir insana yaşamaya çalışıyor. Gücü yetti kadar yani onun da senin gibi nefsi var şey, şeytanla meşgul oluyor yani baş etmeye çalışıyor. Ama nefsini ve şeytanı ayaklar altına almış Allah'a kulluk yapmaya çalışıyor. Biz bunlara hiç olmasa saygı gösterelim. Yani Allah'ın emirleriyle Alay etmeler, peygamberin sünnetlerini Basite almalar Efendim Allah'ın yolunda gitmeye çalışan Çalışmaya Yani gayret edenleri Tahkir etmeler, küçümsemeler, alay Vare şeyler kişiyi kafir eder e Bundan dolayıdır ki imanımızı Koruyalım, yani inkar kişiyi dinden çıkartır İstihza alay etmek işte burada kişiyi dinden çıkartır İstihfaf, basiti almak Ama ne olur ki Allah'ı ve emrini basite almayacaksın. Çünkü Allah Celle Celaluhu kainatın sahibi azizün, O çok yücedir, Zıntıkam ve intikam sahibidir. Yani Mevla Teala kendisine böyle tahkir eden ifadeler bunları Mevla Tale affetmiyor. Dikkat edelim. İşte Mevla Teala geçmiş kavimleri en baştan neyle buyurma ehleknâ min karyetin. Biz kariyeleri helak ettik buyurdu. Helak olmalarını bize Özetliyor Kur'an-ı Kerim bize Şu özellikteki insanlar e, Bu yaptıklarından Helak olduğunu ne yapmışlar Peygamberleri alaya Almışlar e bakıyorsunuz Mesela günümüzde Resulullah Bütün hadislerini reddediyor Resulullah Efendimiz'i Eleştiriyor peygamberleri Eleştiriyor peygamberlerin Yaşadıkları hadiseleri olayları Eleştiriyor Musa Aleyhisselam'ın Görüştüğü Hızır Aleyhisselam'la alay ediyor İşte bilge kişi Kendini bilge zanneden vesaire Kur'an-ı Kerim tarafımızdan ilim öğrettik dediği efendim o kıymetli yüce insanları yani Hızır Aleyhisselam'ı tahkir eden ifadeler mesela bunu yapanlar oluyor e şimdi bu tür şeyler kişiyi dinden çıkartır alay ediyor alay etmeler biz de burada şu ilim meclisinde yalvarıyoruz diyoruz ki aman Allah'ın emirleri yapabildiğimizi yapalım yapamadığımıza bu Rabbimin emridir Ka kabul ediyorum bu peygamberin sünnetidir efendim hakaret etmem ben yapamıyorum ama e, peygamberin sünnetidir ne güzeldir e çünkü Allah Celle Celal, peygamberi ve yolunu sevin andolsun muhakkak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üsvetine uymanız gereken ölçü örnek odur Allah onu örnek göstermiş ben onu severim onun sünnetini kabul ederim ben şu kadarını yapabiliyorum yapamadığıma hürmet ederim işte ve ma 11. ayet onlara gelmez min rasulün bir peygamber illa ancak o peygamberi oldular yestehziyun alay eder. Alay ediyorlar, tahkir ediyorlar. Efendim bu alayları sebebiyle işte bunlar cehenneme gittiler. Kezalike 12. ayet nesluhu o peygamberi alay etmeleri ve buna benzer dini tahkir etmeleri sonucu fi'lubil mucrimin o günahkarların kalbine efendim girdirmekteyiz. Nesluhu kelimesi şirk yani Allah'a baş kaldırmak, Peygamber'e baş kaldırmak, dine alay etmek, nestu kuhu efendim ve uşribu fi qulubil lazzin kafarul diyor Kur'an. O kafirler Musa aleyhisselama baş kaldıran yapı efendim gittiler buzağa şeklinde heykel yaptılar onu bu sefer öyle sevdiler ki Kur'an-ı Kerim damarlarına işledi diyor bir insan soğuk su içtiği zaman bütün damarları böyle efendim buz kesilir ya efendim damarında hisseder. ...Bur'an-ı Kerim böyle bir misal veriyor... ...damarlarıyla sevdiler diyor... ...neslukuhu... ...yani adamın böyle ruhuna işliyor... ...damarlarına işliyor... ...o putperestliği... ...Efendim Allah'tan ayrıldı... ...Peygamberden ayrıldı... ...Peygamberin sünnetine karşı çıkınca... ...kezalike işte bu şekilde... ...neslukuhu girdiririz... fi kulubil mucûb... ...günahkarların kalplerine... ...bu sefer İslam'sızlık... ...Peygamberden uzak bir yol... ...şirk yolu damarına işliyor... Sonra ne oldu? La يُؤْمِنُونْ بِهِ Sonra iman etmiyor. O peygambere iman kalmadı. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ evvelin. Kur'an-ı Kerim burada noktayı koyuyor efendim işte bu şekilde kademe kademe peygamberi alay ediyor peygamberi devre dışı bırakıyor peygambersiz bir yol ortaya koyuyor bu sefer günah yoluna batıyor günah yoluna batınca da bu sefer haramlar günahlar onun damarına işliyor böyle de olur e bu dönemde bu gerekir bunu yapmamız lazım bu sefer o şirk yolu Allah'a uymayan peygambere uymayan o batıl yol damarına işliyor bu doğrudur diyor diyorsun ki yanlış yapıyorsun bu doğrudur damarına işlemiş anlatamıyorsun. Layumin imansız durumuna düşüyor diyor ayet. 13. ayet ve kad halet diyor. Geçti sünnetul evve. evvelkilerin yolu da böyleydi. Böyle inkar ettiler. Bu şekilde kademe kademe inkar ettiler ve bu şekilde kafir oldular ve o kavimler helak olup gitti. Yalvarıyorum aman ne olur. Yani saygılı olalım Allah'a karşı, peygambere karşı, din kardeşimize karşı, Rabbimin dinini yaşayan bir insana. Alnı öpülesi insanlar, adam kendisi dini tam yaşayamadığı halde arkadaşıdır, evladıdır, eşidir. Dini yaşamaya çalışıyor, hafız olmaya çalışıyor, İslami ilimleri öğrenmeye çalışıyor, çarşaf giymeye çalışıyor. Ya ben yapamıyorum bari sen yap. Sen yapta efendim ben de seni teşvik edeyim. O Rabbimin emrini, peygamberin yolunu efendim yapın, destek veriyor. O kurtarır onu. Ya o saygı bile kurtarır. Ama bunun aksine yapmaya çalışanı alay etmek, hakaret etmek, tahkir etmek Allah'ın huzurunda nasıl hesap verilecek? Soruyorum. Yani ne diyeceksin Mevla'ta'la benim mülkümde bana, benim ve Habibimin yoluna hakaret ettin? E, ya Rabbim beni affet nasıl bu cümle kullanılabilir dikkat etmek lazım bir defa ömür yaşıyoruz ahirette hesabımızın kolay olması için bir saygı ve Allah Celle Celaluna karşı hürmet ikincisi de merhametli olalım annemize babamıza çevremize saygı ve merhamet teraziye koyduk mu işimiz bayağı kolaylaşır. 14. ayet Şimdi burada konu tamamen değişti. Kur'an-ı Kerim getirdi, getirdi. Efendim insanların haktan nasıl saptıklarını, nasıl kafir olduklarını bize bildirdi. Efendim biz de bunu gördük, düşmanı gördük. Oradan uzak duracağız. Peygamberi seveceğiz, onun yoluna uyacağız. Yapamıyorsak da saygı göstereceğiz. Şimdi konu değişecek. Konu ne? Konu şu, 14. ayet Hecir suresi. Bu insanoğlunun göklere çıkmasıyla alakalı bir mesele. Bu ileriki ayetlerde de uzun uzun gelecek. Ve lev fetehna açsak aleyhim o insanoğluna baven bir kapı minesema göğe. Gökten bir kapı açsak. Fe fihi o göğe doğru onlar yükselmeye devam etseler. 80 kilometre, 120 kilometre, 150 kilometre, 200, 300, 400 kilometrelere kadar şu anda gidildi. Yani insanoğlu kademe kademe yukarıya doğru işte. Efendim, gazanfer e, şu kadar mesafeden uçtu. Daha sonra yukarıya, daha sonra derken yukarıya doğru insanlar yükselmeye devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerim zımnen bize bir şey anlatır. Velav fatahna açsak aleyhim o insanoğluna baben kapı mina sema göğe fazallu onlar daim olsalar fihi o göğe doğru yavrucun uruc etmek, yükselmeye devam etseler lekalu elbette derler 15. ayet. Sükkirat gözlerimiz buğulandı gözlerimiz kamaştı yani sükkire Arapçada efendim sarhoş demektir yani biz anlayamıyoruz göremiyoruz göğe doğru istediğin kadar çık Mevla Teala bunu incelemek lazım gök bilimleriyle ilgilenenler bu ayeti kerime göğe doğru çıkıldığı zaman gözlerin bulanması efendim bulanması yani sarhoşun durumu gibi olur diyor. Yani gözler orada efendim sarhoş bir şeyi göremiyor ya bir tane iki te, bir şey iki tane olarak görüyor Sükrat. Yani gözlerimiz kamaştı, göremiyoruz, anlayamıyoruz vesaire gibi burada böyle bir ifade kullanılıyoruz. Tefsirlerde de izahatına baktığımız zaman bunları anlıyoruz. Ebsarına gözlerimiz ben nahnu kavmun meshurun yani sihirlendik, büyülendik. Yani derler diyor Şimdi Kur'an-ı Kerim Göklerle ilgili meseleyi anlatırken vela Zeyyenle Sema dünya bir <gülüyor> masabiye Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor mülk suresinde geçer ya devamında geliyor zaten mülk suresi de şimdi göklerdeki yaratılan bu kadar yıldızlar niçin Bu şuna benzer çok zengin birisi adamın Efendim Bayağı ciddi yatırımları var kendine de bir ev yapıyor ve ev yapması hususunda da hiç efendim ödeme sıkıntısı yok adam bir ev yapıyor evin efendim üst e, duvarlarını tavanını süslüyor ama muazzam bir para harcıyor süslüyor ona soruyoruz ya bu süslerin ne özelliği var ya ne bileyim işte süsledik öyle yani param çok yaptım demeye getiriyor Şimdi bu bir dünyalık bir insan şimdi kainatın sahibi Allah Celle Celalu sonsuz kudretini gösteriyor. Bu göklerdeki bu kadar burçlar efendim işte bir, bir saman yolundayız biz 300 milyar yıldız var. Bunun gibi 400 milyar galaksiden bahsediliyor. Her birindeki yıldızların haddi hesabı yok. Dünyadaki kumlardan 100 kat daha fazla göklerde yıldız var. Peki peki peki anladık. Bunlar ne için? Bunlar yani Allah Celle Celaluhu buradan bize neyi gösteriyor? Gücünü, kudretini, yüceliğini gösteriyor. Yani gidelim gökleri dolaşalım. Ne buluruz? Hiçbir şey bulamayız. İşte bu ayeti kerime onların gözleri efendim e, kamaşır. E, e, onlar büyülenmiş gibi olurlar. Yani orada bulunabilecek bir şeyin olmadığı zaten e, kıyamete yakın. Ve idel kevaakibuntesered yıldızlar patır patır dökülecek der. Ve lakadi yine devamında söyler. Ancak tabii ayetin ben sadece manasını vereyim. Lakalu 15. ayet derler inname sukirat. Sukirat kelimesi yani burada eee <gülüyor> <gülüyor> süddet gözlerimiz perdelendi. Bir başka ayet uhizet ebsarına gözümüz göremedi. Yani görülemiyor. Şu bihale karıştırdık böyle manalar verilmiş. E, amiyet ebsarını kör oldu gibi manalar. Yani veyahut da yani burada esekran es kelimesi la yakın anlayamadık. Yani bu şekilde manalar verilmiş. Göklerle alakalı istenildiği kadar araştırsın. Orada bunların dışında bir şey çıkmıyor demek ki. Anlaşılan o göklerdeki insanın tasarrufu görebileceği şeyler. Peki Suriye'de tebssümle ben nahnu kavmın meshurun yani sihirlenmiş bir e, duruma düştük derler diyor göklere çıksanız bu çıksanız kelimesi şu anda çıkılıyor işte 80 kilometre oraya bir nesneyi bırakınca efendim dünya yuvarlak olduğu için oraya bırakılan bir uydu efendim bu uyduyu gönderdik buraya bıraktık Dünya'da yuvarlak olduğu için uydu düşmeye başlıyor. Düştükçe dünyanın etrafında dolaşıyor Dünyanın da bir çekimi var 150 kilometreye bırakıyor Bırakınca işte yörünge dedikleri Oraya bırakılıyor Ne aşağı gidiyor ne yukarıya gidiyor Mevla böyle yaratmıyor Bir taş bile götürsek bıraktık bu sefer dünya yuvarlak olunca oradan düşmeye başlıyor. Düşünüyor fakat bir türlü düşemiyor. Yani e, e, şeyin, kedinin kuyruğunu dola, koşturması gibi dolaşıyor dünyanın etrafında. Bu kadar basit. Yani Allah Celle Celaluhu bu sırrı yaratmış. Suya kaldırma kuvvetini yaratmış. Su efendim yumuşak bir cisim elini sürünce batıyor. Koca gemi batmıyor. Kim yapmış bunu? Allah Celle Celaluhu. <gülüyor> 16. ayet. Velaka cehennefi sema yeyi Biz göklerde Allah buyuruyor ki göklerde burçları yarattım diyor. Ve zeynaha işte ayet geldi yine. Biz süsledik lin nazirin göğe bakanlar için süs olsun diye yarattın. Zeynha kelimesi Arapçada net. Ve zeynaha. Efendim inna zeynha Dünya bizim netin ilke vakib. Dünya semasını kevkep dediğimiz yıldızlarla süsledik. Yıldızların için yarattı, süs olsun diye yaratmış. Allah gücünü gösteriyor, kudretini gösteriyor. Dünya'dan beş kat daha büyük, sırf böyle elmas ve kristal, Dünya'dan beş kat büyük bulunmuş mesela. Dünya'dan mem 10 kat daha büyük, sırf petrol ona benzer, ham maddeler var mesela. Şimdi bunların efendim oradan dünyaya bu maddeleri getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Dünyanın sonuna kadar gelmeyecek. Bunlar içindir? Allah kudretini gösteriyor. Yani dünyanın içerisinde şu anda kullandığımız altınlardan çok çok kat, 500 kat daha fazla altın var dünyanın içinde. Bunlar çıkar, çıkarılamayacak kıyamete kadar, kıyamet günü çıkarılacak. E neden? Çünkü Mevla gücünü, sınırsız kudretini gösteriyor. Allah'ın iktisatta bir tabir kullanılır. İnsanların efendim ihtiyaçları sınırsız ama dünyadaki imkanlar sınırlı. Bu dünyevi bir akılla tarif edilendir. İlahi bir yapıda bu yanlış ve batıldır. Çünkü insanların ihtiyaçları sınırsız da olsa Allah'ın yaratması da gücü de, gücü de kuvveti de sınırsızdır. Mevla sınırsız yaratır. Mevla Celle Celaluhu'nun yaratmasının sınırı yoktur. Dilediği zaman yaratır. Olmayacak şeyleri de yaratır. Onun için yani bir insan Allah'a sığınmayı tam bildikten sonra Allah'ın gücünün kuvvetinin sınırı yoktur. Sınır koyamazsınız. Ee, ancak burada... Allah'ın nimetlerini meşru dairede istifade edip israfı konuşmamız lazım. İsraf haramdır. Mevla en büyük haramlardandır. Sadece sen tüketici olmayacaksın, bir sonraki nesne bırakacaksın. Ve laqad ceanna yarattık fis sema göklerde burucan burçlar. Ve zeyyenaha bizi süsledik o gökleri lin nazirin bakanlar için. E, 17. ayet ve hafizna o gökleri koruduk minkulli şeytanin recim. Efendim e, taşlanmış yani taş taş atılmış efendim şeytanın şerrinden fes terekas başka ayetlerde de geçer. Eee efemiz Aişatü vesselam miraca çıkınca kapılar kapanmış oldu. Efendimiz Aişatü vesselamdan evvel birinci kat semaya kadar şeytanlar çıkabiliyordu levh-i mahfuzdaki okudukları hükümleri işte yarın ne olacak işte Mikail aleyhisselam nasıl rızıklar e, neler yaratacak falan yani yaratmak Allah'a mahsus neler yapacak Mevla onlara bildirmiş bizden evvel meleklerin haberi oluyor melekler Allah'ı görmüyor Cebrail aleyhisselam Rabbimizi hiç görmemiştir Mevla mesela Azrail aleyhisselam kimin öleceğini bizden evvel biliyor Efendim işte bir yıl ama iki sene sonra ne olacak Azrail de bilmez her şeyi bilen yani melekül mevd dediğimiz bile Allah'tır Celle Celaluhu. Peki şimdi burada sevgili Allah'ımız Resulullah Efendimiz'e kadar şeytanlar birinci kat semaya çıkabiliyor. Melekleri duyabiliyorlardı. Birbirlerinin sırtına üst üste çıkıp böyle çıkabiliyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kapandı. Ve hafiznaha o gökleri koruduk. Min kulli şeytani her türlü şeytandan racim taşlanmış. Feth ve o şihabın onlara bir efendim o e, yıldız kaymasından bahsediliyor ya, tabi odur değil. Yani o gökteki yıldızlar, onları delici yıldız, o şeytanları öldürüyor ayetlerle sabi. İlla menistera kasama, ancak gizlice oradaki sözleri hırsızlıkla çalmaya çalışanlar, feth ona tabi olur şihabın mübin. Açık bir şihab yıldız, yani delici bir yıldız. Efendim gidiyor o yıldız onu bir çarpıyor yakıyor o şeytanı öldürüyor Kur'an-ı Kerim göklerdeki meseleleri bu şekilde bize anlatıyor Burada buruç kelimesi menazilü şems vel kamer Güneş ve ayın menzileleri var Mesela mevsim değişikliklerinde oradaki o yörüngeyi tam dönerken orada bir müddet kalıyor Yani 5 gün 10 gün 15 gün vesaire Orada bakıyorsunuz havalar ve şey iklim normal gidiyor Ondan sonra bir anda değişim oluyor. Çünkü orada bir yani tabirle virajı dönüyor. Bu gelişi güzel bir izahattır. Onun ilmi bir tarifi vardır. Ancak mevsimlerde böyle bir özellik olunca insanların vücut yapıları, efendim hastalıklar vesaire oluşuyor. Dikkat etmek lazım oraya. Güneş ve ayın menzileleri vardır diyor. Kale atal el buruc ha huna min kusul hars ve İşte bu bir korumadır. Yani şeytanların göğe çıkması durumunda, meleklerden bir şeyler öğrenmeleri durumunda o şey, lasteraqa sema jahushihabun mubiin hırsızlık yapmaya kalkıştığında o yıldız onu efendim öldürür gider diyor ayet kerime ve izahatlar bu şekilde özetlenmiş oldu. Şimdi 19. dokuzuncu ayet kırımı, wel arda Allahımız buyuruyor ki Yeryüzünü vel ard gelin şimdi gökleri bitirdi göklerden şimdi ineceğiz aşağıya arda. Deminden beri göklerde dolaştık. Biraz da aşağı inelim. Eee. Allah diyor ki biz yeryüzünü döşedik. Yani çok yumuşak olsaydı cıvık ayak basamazdı. Çok sert olsa bu kadar nimet olmaz. Kurban olduğum Rabbim her şeyin en doğrusunu biliyor. Yaşanacak bir şekilde. E şimdi bakıyorsunuz dev dağlar oluyor. O dağların arasında da geçitler yaratmış. Yoksa bir insan oralardan nasıl geçecek? E Vel arda yeryüzünü mededine döşedik ve elkayna koyduk fiha o dünyaya revasya dağları. Elka kelimesi atmak demektir. İşte daha sonraki o katmanların kırılmalarıyla vesaire oluşmasından bahsediliyor. Yani yukarıya doğru diyelim ki 3 kilometrelik e, görüntü varsa dağ Efendim onun 10 on katı aşağı doğru gidiyor. Yani 3 e, kilometre 30 kilometre aşağı doğru onun ayağı var. Sağlam dursun diye. Mesela göktelenler yapıldığı zaman toprağın üzerine yapamazsın. Ne kadar çıkıyorsan onun dörtte biri kadar veya 5'te biri oranında aşağı inmen lazım ki onu aşağıya mesela 5 kat aşağı doğru gider. Oraya sağlamlaşır. Efendim yukarısının durabilmesi için. Toprağın üzerine olsa hemen devrilir gibi. Dağları da Mevla Celle Celaluhu efendi yukarıya doğru çıkarken aşağı doğru iniyor 10 kat daha aşağı doğru. Vel arza yer yüzünü Vel kayna biz fiha o dünyadan revasya dağları koyduk. Ve dağları koyma meselesi ne oldu? İşte oradaki sarsıntıyı engellemiş oldu. Çivi misaline benzetirler. Yani çivi gibi dünya ilk yaratıldığında bir geminin limandaki duruşu gibi böyle sallanıyor dağların yapısıyla da o efendim ne derler o dünya katmanları e, sarsıntı durmuş oldu ve el kayna fiha ve en bitirdik fiha o dünyada min kulli şeyin her türlü meyveler, sebzeler bitkiler, nebatatlar, ağaçlar mevzun kelimesi çok mühim Mevzun ölçülü demektir. Ölçülü. Yani e, bunu şöyle söyleyelim. Mevzun Kelimesi vezin yani bu matematikte bir işlemdir yani onun efendim sayısal bir değeri var ölçü yani nasıl ki mesela uçağın uçuşu için bir onun bir yazılımı var ona göre uçuyor rota belirleniyor bir yerde giden bir tramvay dediğimiz ona bir yazılım yapıyor şu kadar dakikada duracaksın şöyle hareket edeceksin. Mevla Celle Celali bütün nebatatların onun küçücük çip dediğimiz tane yani çekirdek tohum ona Mevla Teala o ölçüyü koymuş. Efendim toprağa tutunuyor o ölçülere göre çilek oluşuyor. O ölçülere göre efendim e, patlıcan oluşuyor. Ona göre küçücük bir şey kocaman bir meşe ağacı oluyor vesaire. Başlangıcı o küçücük yazılım. O yazılım neyse o şekilde oluşuyor. Allahü alem yani Rabbim Celle Celaluhu her bir nesneyi kendi yapısına göre mesela şimdi bunu çözmeye çalışıyorlar. Bu yani buğdayı ele alıyor. Diyor ki bu nemli bir ortamda onun o özelliklerini bırakıyor. Nemli bir ortamda kırsal bir bölgede bunu kullanacaksa o tohumu oradaki özelliklere dayanıklı oraya götürüyor vesaire. Tabii o zaman geneliyle yapısıyla oynanıyor. Burada başka tehlikeler çıkıyor. Allah Celle Celaluhu da biz yeryüzünde yarattığımız bütün nebatatları bir ölçüyle efendim ürünleri yarattık tarlada yaratılanların hepsinin bir ölçüsü var. Melek gelir onlarla ilgilenir kimin için yaratılmışsa gider o onu bulur hepsi kaderi ilahide sahibi yoksa otur devrilir yok olur gider vesaire yazılıysa o sahibini bulur nimet efendi. 20. ayet Lekum sizin için yarattık fiha o yeryüzüne maaş, geçim. geçim ortamlarını Mevla yaratmış Havadaki oksijen oranını efendim yarattığı nimetlerin hazim yapısını insanoğlu bunu yapamaz ki size geçim ortamlarını olanaklarını biz yarattık. Ve men lestum siz değilsiniz lehu bir razı yani siz rızık verecek olan olacak değilsiniz siz rızık yaratamazsınız rızık yapamazsınız bir çamuru çileye bir insan çeviremez yani o toprağı yaratan bir defa Allah'tır. Suyu yaratan Allah'tır. Dünyadaki en kıymetli ve en zor bulunabilecek materyal sudur. Suyu insanın yapması mümkün değil. Yani bir yanıcı maddeyle yakıcı bir maddeyi bir araya getirip suya çevirmek. Bunu ancak ve ancak Allah yaptı ve bize hayat sundu. Bunu yapacak olan Allah'tır ve cehennemalekum fiha ma'ayish. Sizi yer yüzünde bir geçim yarattık ve men lestum dehu. o Allah için. Yani Allah'ın mülkünde bir razıkın rızık. Rızık yapamazsınız, yaratamazsınız. Ancak efendim ve in şey'in illa indena hazainuhu. Buradan devam edeceğiz ama ayet kelime kerime burayla bağlantılı. Ve in şey'in hiçbir şey yok ki illa indena hazainuhu. Onun hazineleri bizim katımızdadır. Bütün yeryüzündeki her şeyin tasarrufu Allah'ındır. Meyvesinden sebzelerinden de toprağından dağından taşına denizinden efendim mevcudatına göklerdeki her şey kaza'ihi ve manuziluhu. biz onu illa bir kaderin malum malum ölçüde miktarda indiririz diyor. Her şeyin bir ölçüsü olduğunu Allah Celle Celalü bildiriyor. Buradan devam edeceğiz inşallah. Rabbim Celle Celalu kendi mülkünde kendisinin hakkıyla kul, Habibine ümmet ve insanlık için faydalı işler yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin ve rızasına nail eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil ale levlan hadanallah. ve ala Muhammedin ve ve sahbi Ya Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fücurlardan muhafaza eyle. Senin verdiğin efendim e, nimetinle, lütfunla bedenimizi, sağlığımızı, e, sahip olduklarımızı razı olduğun şekilde kullanıp bu sahip olduklarımızla senin vadetin cennete gidecek vasıta yapmayı, aracı onları cennete gidecek bir araç yapmayı bizlere muvaffak eyle ya Rabbi. yuvamızı cennet yuvası haline çevirmeyi evladımızı cennet vaadı haline çevirmeyi ya rab elalim yaşadığımız ülkemize ve İslam alemine de selametler nasip eyle zalim hain facil kötülerin tasallutlerin e, tasallutlerinden muhafaza eyle son nefeste iman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle el fatiha Allah mesala